Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alif Lam Mim mimsat. Bu, kendisiyle insanları sakındırman ve müminlere nasihat vermen için sana indirilen bir kitaptır. Öyleyse ondan, onu tebliğden dolayı gönlünde bir sıkıntı, yalanlanma korkusu olmasın. İttabi'ûmehâ <gülüyor> unzile Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve ondan başka bir takım dostlara tabi olmayın. Siz ne kadar az ibret alıyorsunuz. <gülüyor> Nice şehirler var ki onları helak ettik de azabımız kendilerine geceleyin veya o memleketin halkı gündüz uykusunda olan kimseler iken ansızın gelivermiştir. Femekâne <gülüyor> Azabımız onlara geldiğinde gerçekten biz zalimlerdik demelerinden başka çağrışları ve yalvarışları da olmadı. İşte kendilerine peygamber gönderilenlere ne amel işlediklerini mutlaka soracağız. Gönderilen peygamberlere de tebliğ edip etmediklerini Elbette soracağız. ve ma Artık yaptıklarını kendilerine bir ilim ile bütün teferruatıyla bilerek mutlaka anlatacağız. Çünkü biz onlardan gayip habersiz değiliz. وَالْوَزْمُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقَّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O gün tartı haktır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize onları bilerek inkar etmekle zulmetmekte olduklarından dolayı kendilerini hüsrana uğratmış kimselerdir. Ve fil ve teşkurun. Celalim hakkı için size yeryüzünde imkan verdik. Orada yerleştirdik ve orada sizin için geçim vasıtaları kıldık. Siz ise ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve lekad haleqnâkum lam Anolsun ki sizi babanız ademi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Ademe secdeedin buyurduk. Hemen secde ettiler. Cinlerden olan iblis hariç, o secde edenlerden olmadı. tesjud minhu min min Allah ona şöyle buyurdu. Sana emrettiğimde secde etmekten seni men eden nedir? İblis dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Allah şöyle buyurdu. Haydi hemen in oradan. Orada cennette kibirlenmek haddine düşmez. Haydi çık. Çünkü sen alçaklardansın. İblis dedi, bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Allah da buyurdu ki, haydi doğrusu sen o vakte kadar mühlet verilenlerdensin. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَن۪ي İblis dedi. Öyleyse beni azdırmandan dolayı ben de mutlaka onları saptırmak için senin dost doğru yoluna oturacağım. ثُمَّ لَا اتِيَنَّهُمْ وَعَنْ اَيْنَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِرِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sonra elbette onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükredici kimseler bulmayacaksın. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا Lemen teba'a Allah bunun üzerine yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan cennetten çık. And olsun ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi sizin hepinizle dolduracağım buyur. Ve ey Adem sen zevcen havva ile cennete yerleş. Artık dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan o ikisini neticelerinden bir de örtülmüş avret yerlerini kendilerine göstermek olan hataya sevk etmek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz ancak melek olmayasınız veya cennette ebedi kalıcılardan olmayasınız diye sizi bu ağaçtan men etti dedi. وَقَازَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِهِ ve onlara doğrusu ben size gerçekten iyiliğiniz için nasihat edenlerdenim diye yemin etti. فَدَلّٰهُمَا بِغْرُورُ فَلَمَّا ذَاقَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَى يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِي الْجَنَّةِ Böylece o ikisini aldatarak o ağaçtan yemeye tenezzül ettirdi. Bunun üzerine ağacın meyvesini tattıklarında avret yerleri kendilerine de cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri o ikisine size bu ağacı yasaklamadım mı? Ve şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Adem ile Havva dediler ki Rabimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah onlara şöyle buyurdu, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız buyurdu. Ya bani ey Adem ulileri size avret yerlerinizi örtecek bir elbise bir de giyinip süsleneceğiniz bir süz elbisesi indirdik bir de takva elbisesi ki o hepsinden daha hayırlıdır. Bu maddi ve manevi elbiseler Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp ibret alırlar. Ya من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينزع Vesvese vererek avret yerlerini kendilerine göstermek için onların elbiselerini soyarak cennetten çıkarttığı bu neticeyi verecek hataya sevk ettiği gibi sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve kabilesi sizi kendilerini göremeyeceğiniz cihetten görürler.'' Şüphesiz ki biz şeytanları iman etmeyenlere dostlar kıldık. وَإِذَا O müşrikler çirkin bir iş yaptıkları zaman, biz babalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah çirkin işleri asla emretmez. Allah'a karşı asla bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz Kul enar bil ve ve dîn Rabbim adaleti emretti Her namaz vaktinde ve secde yerlerinde yüzlerinizi ibadete çevirin ve dinde yalnız O'nun rızası için ihlaslı kimseler olarak O'na ibadet edin. Sizi ilk önce O yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. ve min min ve Kullarının bir kısmına hikmetine binaen kendi lütfundan hidayet, bir kısmına da küfür ve isyanlarına binaen daralekt hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dostlar edindiler. Böyleyken bir de gerçekten kendilerinin hidayete ermiş kimseler olduklarını zannederler.